Bekar bir bayan vekaleten hacca gidebilir mi? Yanında mahremi varsa bekar bir bayan tabii ki başkasının adına vekaleten hacca gidip bu ibadeti o vekilinin adına ifa edebilir.